Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahilvahidilkahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar. Ve ala alihi ve ashabihi ethar Ve ala jamiil enbiyyai vel murseline el-ebrar. Kıymetli kardeşlerim, Cemaziyel Ahir'in son günlerinden Recep-i Şerif'e adım adım yaklaştığımız bir zaman dilimindeyiz. Allah İmkan verir, nefes verir, ömür verirse haftaya cumartesi dersimize burada yapmak için bir araya geldiğimizde üç aylar gibi bir büyük rahmet mevsiminin içine de girmiş olacağız. O gün recep Şerif'in ikinci gecesi olacak. Cuma günü bir gün öncesinden de biz rahmet mevsimine kavuşmuş olacağız. Biz o büyük rahmet mevsiminden daha iyi istifade edebilmemiz için tabii ki bir hazırlığa girişmemiz gerekiyor. İnşallah bu konuda hepimiz bir gayret içerisinde olalım. Öyle rahmet mevsimine bir anda karşımızda olmuş bir vaziyette girmeyelim. Biraz ön hazırlığımız olsun. Neler yapacağız, neler programlayacağız, neleri hedefleyeceğiz. Bunlar için bir muhasebe yapalım. Ben de inşallah yeri ve zamanı geldikçe sizinle bazı şeyleri paylaşacağım. Şu güzel ...mevsimi böyle hakkını vererek, ihya ederek inşallah ihya etmiş olalım. Hakkını vererek bir şekliyle oradan o rahmet ve mağfiretten istifade etmiş olalım. Çünkü Allah'ın estirdiği o rüzgarlar eğer bizim amellerimiz de, amellerimize denk gelirse... ...o rüzgarlarla bizim amellerimiz bir yönüyle buluşursa... ...ortaya hiçbirimizin hesap edemeyeceği kadar güzellikler çıkar... Cenab-ı Hak hepimizi o rahmet mevsiminden mahrum etmesin, mahrum olanlardan olmayalım. Elimizden geldiğince de birbirimize bu ihyanın daha da çoğalabilmesi için katkıda bulunalım. Ben bu noktada hepinize iş düştüğünü, hepimize iş düştüğünü bir kez daha hatırlatmak isterim. Ne olur başta kendi nefislerimiz, sonra evlerimiz, hanelerimiz, iş yerlerimiz... Bulunduğumuz yerler her nerelerse oralar, komşularımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız, ulaşabildiğimiz herkese bu noktadaki bu heyecanı ulaştıralım. Birilerinin sahte gündemleriyle uğraşmayalım. Birilerinin bizi sevk etmeye çalıştıkları üç kuruşluk meselelerin de peşine düşmeyelim. Burada çok büyük bir imkan var, çok büyük bir sevap var, çok büyük bir mağfiret var. İnşallah bunlardan hakkıyla istifade ederek bu rahmet mevsimini geçirmiş olalım. Allah hepimize kolaylaştırsın. Bir İslam peygamberi olan Hazreti İsa'kı anlama yolculuğumuz devam ediyor. Bugün Hazreti İsa'kla alakalı ikinci dersimizi yapmış olacağız. Onun hayatını, onun mesajlarını Kur'an'ın ve hadislerin ışığında anlamaya gayret edeceğiz. Geçen ders bir mukaddime yaptık. Bu derste de biraz daha Kur'an gölgesinde farklı meselelere de inşallah beraberce temas etmiş olacağız. Bakalım aziz kitabımız bize ne kadarıyla o aziz İslam peygamberini anlatacak, biz ne kadarıyla onun üzerinden bazı mesajlar almış olacağız. Şimdi ben öncesinde bir meseleye sizi götürmek istiyorum. Çünkü önemli bir konu aslında konuşacağız. O konuyu da kavrayabilmemiz için, Böyle bir mukaddimeye ihtiyacımız var. Malumunuz Kur'an 6236 ayetten oluşuyor. Bir sürü konudan bahsediyor Kur'an. Bahsettiği konulardan bir tanesi de bizzat kendisidir. Yani Kur'an bizzatı Kur'an'ı anlatıyor. Kur'an ayetlerle o ilahi kelamın değerini, kıymetini, özelliklerini, vasıflarını... Ne anlama geldiğini, vahyin kaynağını çok önemli bir meseledir biliyorsunuz bu. Vahyin evrenselliğini yani Kur'an'ın evrenselliğini ilahir. Bir birçok meseleyi biz Kur'an çerçevesinden okuyoruz. Kur'an'dan Kur'an'ı okuyoruz. Kur'an bize bunu anlatırken bazen özel sıfatlar da kullanır. Mesela o sıfatlardan iki tanesi bugünkü konumuzla çok ciddi bir alakadardır. Onlardan bir tanesi müheymin. Bir diğeri de musaddıktır. Müheyymin ve musaddık. Eğer konu sadece bunlar üzerinden olsaydı çok şey söylerdik. Biliyorsunuz Müheyymin Esma-ül Hüsna'da Cenab-ı Hakk'ın da isimlerinden biridir. Şimdi biz oralara girmeyeceğiz. Asıl sadece bize bugünkü ders için lazım olacak bazı şeyleri mukaddimede konuşacağız. Müheyymin kendinden önce gönderilen vahiyleri gözetleyen, kontrol eden, sağlamasını yapan, Musaddık ise doğruları tasdikleyen, sahih ve selim olanları doğrulayan ve onaylayandır. Aslında iki isim ya da iki sıfat bir yönüyle birbirini tamamlar. Önce müheyymin işte kontrol eder, ayırır yani o doğruları yanlışlardan ayırır. Musaddık da o ayrıldıktan sonra varsa doğrular onları tasdik eder. Evet bunlar benim kontrolümden geçtidir sanki bir mühür basar gibi bir mühür basar o söylenenlerin doğru olduğunu söyler. Konuya biz peygamberler tarihi çerçevesine baksak benim güzel kardeşlerim ehli kitap biraz sebeplerini birazdan göreceğiz. Çeşitli sebeplerden dolayı Allah'ın kendilerine gönderdikleri o vahileri ne yaptılar? Tahrif ettiler, tebdil ettiler, tahhir ettiler, değiştirdiler. Unuttular, unutturdular ve az bir pahaya sattılar. Menfaatleri için, dünyevi bazı beklentileri için Allah'ın kitabındaki o ayetleri değiştirdiler, sattılar. Onların yerine başka şeyler söylediler. En fazla da ehli kitap peygamberlere bunları yaptı. Hem yaşarken o peygamberler hem de o peygamberler vefat ettikten sonra. Mesela biz şu anda da. Konumuz itibariyle bazen okuyoruz diyelim ki Hazreti Nuh'la alakalı ehli kitabın malumatını okuyoruz. Bazen yüzümüz kızarıyor onları okurken ya böyle bir şey olur mu? Bir peygambere bunları nasıl isnat edebilirsiniz diyoruz kendi kendimize. Ama yapmışlar, yapıyorlar halen de yapmaya devam ediyorlar. Yine mesela biz Hazreti İbrahim'le, Hazreti İsmail'le, Hazreti İshak'la alakalı birçok şeyi. Ben şimdiye kadar bunların detaylarını severmedim. Niye vermedim? Gerek yoktu ama bugün... İshak Aleyhisselam'ı işliyoruz. İshak Aleyhisselam İsrail atası işte. Yakup Aleyhisselam'la birlikte biz Beni İsrail'i çok daha fazla duyacağız. Söz buraya geldiği için burada bu mantığı bir anlamamız gerekir ve bu mantığa karşı bizim de bu mantığa düşmeme adına bazı tedbirleri konuşmamız gerekir. Zaten Kur'an'ın biraz da bu noktada anlatmasının mesajları bize bakan yönlerinden de ele alınması lazım. Hazreti Süleyman gibi koca bir büyük peygamberi büyücü olarak gösterir mesela. Yakup aleyhisselamla Rabb'ı haşa Allah'ı güreş tutturtur. Üzeyre Allah'ın oğlu dedirtir, İsa'ya Allah'ın oğlu dedirtir. Afife olan o büyük İslam kadınına o Meryem validemize kalkar zina iftirasında bulunur. Neler neler var ki biz bunları ne yazık ki bu tarif olmuş kitapların içerisinden okuyoruz. Şimdi Kur'an bu iki özelliğinden dolayı yani müheymin ve musaddık olmasından dolayı bazen doğrudan onların iftiralarına cevaplar verir. Biz bunu ilahi kelamdan okuruz. Bazen onları hiç muhatap almaz işin doğrusunu söyler. Bazen onların yanlışlarını düzeltir. Öyle değil de böyledir. Bazen onların söylediklerine sessiz kalır. Farklı bir uslupla meseleye yaklaşır. Ama bir şekliyle biz onların söylediklerinin tamamının o müheymin ve musaddık olan Kur'an'ın içerisindeki ayetlerin içerisinde cevaplarını buluruz. Ve o iki sıfatın, Ortaya koyduğu o malumat ki o doğru, sahih olandır. Onların üzerinden de işin doğrusunu öğrenmiş oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, buraya ben size bir musaf getirdim. Dikkatli izleyen kardeşlerim, derslerin takipçileri bu musafı tanıyacaklardır. Bu musaf biliyorsunuz bizim için bir farklı hatırası var. Özellikle getiriyorum ki bir duaya vesile olsun diye bizim talebelerimizden birisi Afganistanlı Azizullah kardeşimizin musafıydı bu. Azizullah bizim burada hem talebeydi hem de hukuk fakültesinde öğrenciydi. Sonra ailesiyle birlikte Afganistan'da bir trafik kazasında vefat ettiler. Allah ona da ailesine de rahmet eylesin. Siz de bir Fatiha gönderin inşallah ona ve onun ailesine. Ben de o günden beridir hep yanımda bu Musaf okudukça ona dua ediyorum. Sizinle de paylaştım ki duaya vesile olsun. Bu Musaf'ı getirdim şimdi buraya. Bu Musaf... İçindeki ayetlerden ya da bu Musaf'ı bize talim eden, tebyin eden, tebliğ eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarından biz bir hakikat öğreniyoruz. O hakikat ne? Diyor ki bu Kur'an ve bu Kur'an'ın muallimi olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sarılın bu Kur'an'a. Kuvvetle tutun bunu. Dişlerinizle hem de nasıl azı dişlerinizle. Kavrar gibi bu Kur'an'ı kavrayın. Buradaki bu uyarılar sadece maddi olarak bir uyarı değil değil mi? Yani ben bu Musaf'a sarıldığım zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ya da Kur'an'ın içerisinde Kur'an'a sarılın diyen ilahi hitabın emrin gereğini yerine getirmiş oluyor muyum? Olmuyorum. Benden istenen maddi bir tutma değil sadece. Elbette ki maddi anlamda da tutacağız. Maddi anlamda da Musaf, Kur'an hayatımızın farklı bir yerinde olacak. Değer göstereceğiz, saygı göstereceğiz. Allah'ın kelamını gördüğümüz zaman o kelamın Musaf'tan bile bizim dünyamıza farklı mesajlar olacak. O işin ayrı bir boyutu. Ama Kur'an bana bana sarıl dediğinde, Kur'an bana beni kuvvetle tut dediğinde... Kur'an'ın muallimi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni azıt işlerinle tutar gibi kavrar gibi kavra dediğinde ben, ben bir başka bir şey daha anlamam gerekir. Anladığım şey o ney? Bu Kur'an'ın içindeki her şey senin hayatının belirleyicisi olsun. Hayatının ekseninde aziz kitabın ayetleri olsun. Eğer bu ayetler senin ahkamıyla amel etmen Ahlakıyla da ahlaklanmana etki etmiyorsa sen Kur'an'a sarılmamış oluyorsun. E şimdi bugün İslam ümmeti olarak halimizi görüyorsunuz. Okuyor muyuz? E okuyoruz. Yani eksikler de olsa okuyoruz. Şimdi üç aylar geliyor arkasından Ramazan gelecek hatimlerde okuyacağız. E cenazelerde zaten okuyoruz. Kabirlerde okuyoruz. Bazen düğünlerde okuyoruz. Törenlerde okuyoruz. Okuyoruz. Peki bu kadar mı? Bu kitap bizden sadece bu kadarını mı istiyor? Hayır bu kadarını istemiyor. Bu kitap bizden diyor ki ben diyor hayatınızın eksenine gelip oturmak istiyorum. Ne yapacaksanız buradaki Allah'ın kelamında sizden istenenler çerçevesinde yapmak zorundasınız. Eğer bu kitaba sarılmazsanız ve bu kitap sizin hayatınızın belirleyicisi olmazsa ne olacak? Başlayacaksınız uzaklaşmaya. Şimdi ben diyelim ki bunu tutmadım şu kadar uzaklaştım. Bir başkası biraz daha uzaklaştı, bir başkası biraz daha uzaklaştı, bir başkası biraz daha uzaklaştı, bir başkası biraz daha, bir başkasının dünyasında hiç yok mesela. Netice itibariyle şu kitaptan uzaklaştıkça buradaki mesafe ne kadar büyüyorsa o boşluk boş olarak kalmıyor. Orayı başka şeyler dolduruyor. Uzaklaştın ya kitaptan, Kur'an'dan oraya geldi. Saçma sapan bu ifademden dolayı da ne olur kusuruma bakmayın ama böyle diyeyim ki işin ehemmiyeti anlaşılsın. Gelenek oturuyor. Saçma sapan ideolojiler oturuyor. Buraya Kur'an'dan konuşmayan, kendi hevasından ve hevesinden konuşan adamların şahsi yorumları gelip oturuyor. İdeolojiler oturuyor. Şu oturuyor, bu oturuyor ama bir şey oturuyor oraya. Orası boş kalmıyor ve sen Kur'an gibi bir sermayeye rağmen... Böyle bir felaket yaşıyorsun benim güzel kardeşim. Bu bir felaket aslında. Ve bugün ümmeti Muhammed de bu felaketi yaşıyor. Yaşadığı için de ne yazık ki halimiz işte böyle. Şimdi biz ayrılıyoruz ya Musaf'tan ve Kur'an'dan. O mesafe buyuyor ya. Her türlü o uzaklaşmamızı tek bir kelime ile ifade etsek ne diyeceğiz biliyor musunuz? Aslında ehli kitaplaşıyoruz. Biraz daha anlaşılır kılayım. Yahudileşiyoruz ya da Hıristiyanlaşıyoruz çünkü onlar da aynısını yaptılar onlar da ayrıldıkça o Allah'ın kendilerine gönderdiği vahiden uzaklaştıkça oraları birileri doldurdu. O gün din adamları doldurdu. Sonra siyasi liderler doldurdu. Ondan sonra siyasi liderlerden korkan adamlar doldurdu. Doldurdu orası boş kalmadı. Ve Allah'ın kitabı o gün mevcutların isteği doğrultusunda tahrif edilmeye başlandı. Önce... Metinin anlamları tarif edildi sonra iş metnin kendisine geldi. E bu Kur'an'ın metnine kimse dokunamayacak Allah onun korunmasını kendi gözetimi altına aldı. Ama netice itibariyle orada başka şeyler ortaya çıktığı zaman o Kur'an'dan uzaklaşma oranına göre oraları başka şeyler ve başkaları dolduracak. İşte bu hakikatten dolayı benim güzel kardeşlerim biz her gün aslında bunu Rabbimizden istiyoruz Fatiha'da biliyor musunuz? Allah'ın bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet dediğimizde arkasından söylediğimiz şey nedir? Allah'ın bizi gazaba uğrayan Yahudilerin ve dalalete düşen Hristiyanların yoluna düşürme. E bunu diyoruz Kur'an'da, bunu diyoruz Fatiha'da, bunu diyoruz o Fatiha'yı namazda okuyorsak namazda. Namazdan çıkıyoruz, Kur'an'la manevi anlamda o irtibatı sağlayamadığımız için uzaklaşıyoruz farkında olmadan adımlarını izliyoruz Yahudilerin ve Hristiyanların. Ve farkında olmadan ehli kitabın düştüğü hatalara düşüyoruz. Onun için ehli kitabı bu kadar ısrarla Kur'an bize anlatıyor. Yoksa niye anlassın? Ya bakın da ibret alın Allah aşkına ya. Yapın, bakın da onların düştükleri hatalara düşmeyin. Aynı yanlışları yapmayın. Aynı yanlışları yaparsanız onların vardığı neticeye varırsınız. Yanlış iş yaparak doğru bir yere varılmaz. Yanlış işler yaparak doğru bir neticeye de ulaşılmaz. Yanlış iş yaparsan varacağın yer o yanlışın seni ulaştıracağı noktadır. Bunu söylüyor zaten kitap. Bunu söylüyor o kitapta anlatılan geçmiş ümmetler. Biz de bu çerçeveden meseleye bakmak durumundayız. Allah inşallah gerçek manada bu manada anlayanlardan etsin hepimizi. Şimdi benim güzel kardeşlerim müheyymin ve musaddıkın ne olduğunu anladık. Bu çerçevede biz şimdi Hazreti İsa'yı anlamaya çalışacağız. Ama bunu anlarken önce bir bakalım bu Yahudiler bu Hristiyanlar Hazreti İsa'kı nasıl anlatıyorlar neler söylüyorlar. Birçok şey söylüyorlar hepsini burada zaten değinmemize mümkün mümkünatı yok ama ben özellikle altı tane maddeyi sizinle paylaşacağım oradan bir yere geleceğiz. O altı tane maddenin arkasından biz bir yere geldiğimizde ha diyeceğiz demek ki bundanmış deyip meseleyi biraz daha doğru anlamaya çalışacağız. Bakın ehli kitap Hazreti İsa'yı nasıl anlatıyor seçtiğim şeyler genelde birbirlerine yakın olan şeyler sebebini de dediğim gibi en sonda anlayacaksınız. Özellikle tekvin babında anlatılır Hazreti İsak Mesela birincisi şu Hazreti İsmail babaları bir olan küçük kardeşi Hazreti İshak'ı küçükken hor gülmüş onunla alay edip üzerine gülmüştür. Bu tekvinde anlatılan işte oradaki kıssada da anlatılan şeyler üzerinden çıkarılmış bir çıkarım. Söyleniyor ki onlara göre İsak aleyhisselam sütten kesildikten sonra babası İbrahim aleyhisselam bir ziyafet veriyor. O ziyafet esnasında düşüyor işte ayağı takılıyor bir yere düşüyor Hazreti İsa. Hazreti İsmail de onu görünce gülüyor onunla alay ediyor. Buna çok sinirleniyor Sare Validemiz. Bunun üzerine onların evden uzaklaştırmasını istiyor. Biz o evden uzaklaştırma ya da onların hicretinin nasıl olduğunu o derslerde işlemiştik Hazreti İbrahim derslerinde. Ama Tevrat'ta olay böyle anlatılıyor. Bunu zihninizde tutun. İkincisi... Diyorlar ki onlar yine Hz. İbrahim'in zürriyeti nesli Hz. İsmail'den değil Hz. İsak'tan devam edecektir. Yine tekvinin kaç bölümünde babında bunları görüyoruz. Üçüncüsü kurban edilme hadisesindeki isim büyük çocuk Hz. İsmail değil küçük olan Hz. İsak'tır Bu meseleye biz önümüzdeki hafta değineceğiz. Bizim de biraz değinmemiz gerekecek buna. Sebebine gelince bizim çok büyük böyle değer verdiğimiz alimlerimizden de bu görüşü dile getirenler var. Ancak alimlerimizin bunu söylemesi ehli kitaptan etkilendiklerini göstermez. Bu haksız bir yaklaşım olur. O farklı sebepleri var onun o sebeplerine değineceğiz. Ama ısrarla İsrailoğullarının ısrarla Yahudilerin ısrarla Hristiyanların bu kurban Kıssasındaki aktörün İsmail değil İshak diye ileri sürmeleri ve bunun kendileri için çok önemli bir mesele olarak algılanmasının başka başka sebepleri var. Dördüncüsü Hz. İshak'ı babası Hz. İbrahim özellikle kardeşi Nahor'un oğlu Betuel'in kızı Rebeka ile evlendirir. Bu da yine tekvinde geçer şeyde tabloda siz bab numaralarını da görüyorsunuz. Bunun ne anlamı var? Bunun çok önemli bir anlamı var. Yahudiliğin Akidesiyle kadar olan bir şeydir biliyorsunuz Yahudilik anneden gelen soyu esas alır. O soy çok daha mühim bir soydur. İşte burada aktarıldığına göre de İshak aleyhisselam evlenme meselesi gündem edilince o nerede? Filistin'de ve orada Kenaniler, Kenaniler var. Kenanilerden bir kızla evlenmiyor. Evlenilmesine de müsaade etmiyor ne babası ne annesi burada aktarıldığına göre. Özellikle Harran'dan Hazreti İbrahim'in kardeşi olan Nahor'un torununu evlendirmesi için böyle bir çabaya girişiyor ki o soy bozulmasın. Beşincisi Hazreti İsa'k aynen babası Hazreti İbrahim gibi Filistin'de bir kıtlık baş gösterince Mısır'a gitmek ister. Rabb buna izin vermez bunun üzerine kuzeydeki Gerar'a gider ve orada babası Hazreti İbrahim'in yaşadıklarının bir benzerini yaşar. Hazreti İbrahim ne yaşadı Harran'dan çıktı Mısır'a geldiğinde? Dönemi Mısır firavunuyla bir şeyler yaşadı biliyorsunuz. Sarayda işte Sare Validemiz orada bazı imtihanlara maruz kaldı. Ondan sonra Hacer anamız oradan kazanıldı biliyorsunuz. Olayları Hazreti İbrahim dersini anlatmıştık. Orada ne varsa onları almışlar böyle kopyalamışlar. Bunların aynı bir benzerini İshak'ta yaşamış demişler. Yani Hazreti İshak için Allah'ın anlattıkları ve Allah'ın söyledikleri yetmemiş. Mecburen bir şeyler oluşturulması gerekiyor. Burada farklı kurgularla aynen baba İbrahim'in yaşadıklarının bir benzerinin yaşandığı iddia edilmiş. Tabii böyle bir iddiayı destekleyen Musaddık ve Müheym'in olan kitapta bir şey yok açıklama yok. Altıncısı ve sonuncusu da şu. Hazreti İsaak'ta çocuksuzlukla itha, imtihan edilir. Yine Tevrat'a göre evliliğinin üzerinden 20 yıl geçtikten sonra hanımı hamile kalır ve ikiz doğurur. Daha sonra bu çocuklar arasında da çekişmeler olur. Ayrıntıları yine Tevrat'ta var işte 20 yıldan sonra Hazreti İsa'k Dua ediyor aynen, aynen babası gibi. Rebeka hanımı ikiz doğuruyor. Çocuklardan ilk doğana Esav, ikinci doğana Yakup ismi verilir. Esav bizim kaynaklarımızda başka bir isimdir ona geleceğiz. Daha sonra İshak aleyhisselam işte yaşlanıp gözleri iyice görmez olunca meyli Esav'ın üzerindedir Tevrat'a göre. O Esav'ı seçip kendinden sonra farklı şeylere görevlendirmeler yapacak Tevrat'a göre sanki peygamber seçmek babanın hakkıymış gibi annesi ise Yakub'un üzerinde meyli var Esav işte biraz daha farklı bir yapısı var orada biraz daha böyle girişken birisi. Derken Yakub'un annesi işte Rebeka bir şeyler yapıyor. Gözü de görmediği için yanlışlıkla Yakub'u getiriyor yanına İshak aleyhisselamın. Onun da gözleri görmediği için Esav'ı mübarek kılacakken yanlışlıkla Yakub'u mübarek kılıyor. Böylelikle mübarek kılınan Yakub olmuş oluyor o iddiaya göre. Şimdi bunları... Fazla detaylarına girmeye gerek yok. Aynı bu tarz bir literatürün Hristiyanlarda olduğunu da görüyoruz. Hristiyanlar için şu kadarını diyeyim siz zihninizde tutun. Hz. İsa için neler söyleniyorsa Hz. İsa ile Hz. İsa'kı Hristiyanlar birbirleriyle mukayese ederek anlatmaya başlarlar. Yani sanki Hz. İsa da Aynen Hazreti İsa gibi Hazreti İsa sonradan geldiği için cümleyi şöyle kursak daha doğru olacak. Hazreti İsa aynen Hazreti İsa gibi bir hayatı yaşayarak gelmiştir. Hayatlarında ciddi bir benzerlik var. Ata olduğu için İsa aleyhisselam da bu işin son halkası onlara göre böyle bir benzerliği ısrarla gündemde tutmaya çalışırlar. Meraklı olan kardeşlerim bu kitabı mukaddese müracaat ederek o ayrıntıları görebilirler. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Buraya kadar size verdiğim altı maddeden siz ne anladınız bilmiyorum. Mukayese edip üzerinde durduğunuzda bir şeyler çıkaracaksınız inşallah dersin sonra ama ben burada temel bir meseleye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İki tane önemli nokta var burada. Bunlardan birisi nedir biliyor musunuz? Din siyasallaşırsa, ideolojiye dönüştürülürse din dünyevi iktidarı elde etmek için araçlaştırılırsa din o menfaate aykırı gördükleri her şeyi ya reddederler ya da tahrif ederler. Biz bunu görüyoruz ehli kitapta özellikle de Yahudilerde. Bakın göreceksiniz Hz. İsa'ya geldiğimizde Mesih onların çok çok önem verdikleri bir peygamber ve o işin çok farklı bir noktasında ki vasıflarını da biliyorlardı Hz. İsa'nın şahit doldular birçok açık ve gizli mucizeye ama buna rağmen İsa Aleyhisselam'ın karşısında durdular. Ne için biliyor musunuz? İsa Yahuda devleti için tehlikeydi. Devlet için peygamber bile feda edildi. Devlet için, iktidar için, menfaat için böyle büyük bir şeyin altına girildi. Şimdi bunları ciddi bir biçimde biz anlamazsak bugünü de anlayamayız. Bugün de bazı şeyleri algılamakta zorlanırız. Onun için biz bir kere burada söylenen altı tane şeyi bir, iyice bir zihnimize oturtturalım ve anlayalım ki ehli kitap dinlerini Allah'ın kendilerinden istedikleri için değil, iktidar için, dünyevi anlamda Belli bir imkanı gücü elde etmek için araç sallaştırdılar araca dönüştürdüler araca dönüştürdükleri içinde asıl amaç olarak edindikleri ne ise ona ulaşma adına onları feda ettiler feda edilmesi gereken şey eğer peygamberse onu da feda ettiler bu kadar tehlikeli ve bu kadar sıkıntılı bir mesele bu mesele ama işte peygamberlerin tarihini biz bu nazarla okuduğumuzda bunları da çıkarıyoruz ikincisi bakın Menfaatleriyle çatışan her şeye düşman olur ve inanılmaz bu onun hemen arkasından gelir çünkü haset hastalığına tutuşur haset eder kendinden olmayanlara karşı onları yok sayma ve onları ortadan kaldırma adına her şeyi de meşru görür çünkü onun için asıl olan şey ne o menfaati korumak. Şimdi bu iki tane madde bakın bir daha okuyayım siz aklınızda tutun Medine'den bir örnek vereyim size. Din eğer siyasallaştırılırsa ve dünyevi iktidar elde etmek için araç sallaştırılırsa o menfaate aykırı gördükleri her şeyi ya reddederler ya tahrif ederler. İkincisi ise ikincisi ise menfaatleriyle çatışan her şeye düşman olur ve inanılmaz bir hastalığa tutuşurlar. Tutun aklınızda gelin Medine'ye. Şimdi onlarca ayet bir hakikati bizim nazarlarımıza veriyor. Ne diyor? O ehli kitabı işaret ederek diyor ki onlar kendi öz çocuklarını tanır gibi seni tanırlar. Kime diyor bunu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Tanıyorlar Efendimiz'i çünkü biliyorlar ellerinde tahrif bile olsa kitaplarında son gelecek nebinin vasıflarına dair bir sürü işaret var. Buna rağmen onlar... Bu bile bile bildikleri gerçekten bu işe vakıf oldukları bu hakikate rağmen düşman oluyorlar. Şimdi Yahudi bir alimken sonradan sahabi olan ve sahabe içerisinde alim olan bir isim var. Hatırladınız mı ismini Abdullah İbni Selam? Abdullah İbni Selam'a Hazreti Ömer bir gün soruyor diyor ki ey İbni Selam diyor. Biz Kur'an'dan bu ayetleri okuyoruz. Kur'an diyor ki ehli kitap için onlar kendi öz çocuklarını tanır gibi peygamberi tanırlar. Gerçekten tanıyorlar mı Yahudiler? Gerçekten bu noktada böyle bir bilgileri var mı? Bu noktada böyle bir şeye vakıflar mı? Abdullah İbni Selam ne diyor biliyor musunuz? Evet diyor. Biz öyle bir tanıyoruz, tanıyorduk ki kendi öz çocuklarımızdan bile bazen şüphe edebilirdik. Çünkü bilmiyoruz hanım gitmiş belki birisiyle. Yüzünüze gül suyu zina etmiştir. O çocuğu bize isnat ediyor. Biz bilmiyoruz. Orada bile şüphe olsa biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden asla şüphe duymuyorduk. Ama buna rağmen karşı duruyorduk. Niye? Niye? Çünkü onların da hesabı vardı. Yahudiler mesela son gelecek peygamberi beklemiyorlar mıydı? Bekliyorlardı ama kendilerinden bekliyordular. Niye kendilerinden bekliyordu? Yine çünkü siyasi anlamda hedefleri vardı. Araplara hakim olacaklardı. O coğrafyada istedikleri gibi at koşturacaklardı. İşte dünyevi anlamda bir iktidar güç sahibi olacaklardı. Hep hesap bundaydı. Olmadı başka türlü oldu. Bu sefer hasette zirve oldu Yahudiler. Zirve oldu. Bugün de aynı şey geçerli. Bugün de aynısı oluyor. İşte Kur'an da bunları bizim nazarlarımıza vererek diyor ki bakın bu kitap müheymin ve musaddık olarak onların bu iddialarını böyle ortaya koyuyor. Eğer varsa işlerinde doğrular tasdikliyor ki var işlerinde doğrular ama yanlışlar varsa da o yanlışları ayırıyor ve onları kontrol ederek işin doğrusunu şu aziz kitapta sizin nazarlarınıza veriyor. Siz de meseleyi böyle anlayın bu şekliyle meseleyi iyice kavrayın ki zihinleriniz yanlış yerlere doğru kaymasın. Allah bizi doğrudan hakikatten Kur'an'ın hakikatinden kendi hakikatinden hiçbir zaman ayırmasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim yine gitti yarım saatim ama neticede şimdi asıl konu şimdi başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İshak'ın hususiyetleri diyeceğiz. Onların iddialarını gördük. Başka şeyler de vardı onu bunları buraya almadık. Şimdi bir de Kur'an bize Hz. İshak'ı anlatıyor. Bakalım Hz. İshak'ın ne özelliklerle anlatıyor? Geçmiş Hz. İsmail derslerini de burada mukayeseli zihninizde tutmanız lazım. Yerinizde olsam bu dersi dinledikten sonra bir daha döner Hazreti İsmail'in o dersini de dinlerim. Hazreti İsmail'i Kur'an bize 15 maddede anlatmıştı. Çok ilginçtir. Hazreti İsa'kı 22 maddede anlatıyor şimdi bize. Ki bunlar da benim çıkarımlarım. Belki siz biraz daha irdeleseniz bazı alt maddeleri de farklı bir biçimde maddelere ayırsanız 22 başka bir sayıya da ulaşabilir ama biz 22 maddede Hz. İsa'kı Kur'an'dan şimdi okumaya çalışacağız. Hz. İsmail'i de 15 maddede okumuştuk. Ne diyor Kur'an hususiyetleri itibariyle Hz. İsa'kı bize anlatırken? Bir diyor ki babası Hz. İbrahim, abisi Hz. İsmail ve oğlu Hz. Yakup ile Akide noktasında kesinlikle bir oldukları vurgulanır. Bakara suresi 133. Bu konuda zaten bizde bir şüphe yok. Ama özellikle Kur'an'daki bu vurgu işte ehli kitaba bir cevap aslında. Çünkü onlar ayırıyorlar. İsmail ile İshak'ın arasını ayırıyorlar. İsmail ile İshak'ı birbirine düşman gibi gösteriyorlar. İsmail aleyhisselamın bu noktada hiçbir fonksiyonun olmadığını ısrarla ve tekrarla iddia ediyorlar. Kur'an'da onlara cevap veriyor hayır diyor. Kesinlikle gönderilen bütün peygamberler ortak bir dine, ortak bir akideye, ortak bir davaya, ortak bir hedefe biraz bazı hususlarda farklılık olsa da ortak bir menhece bağlı olarak bu işi götürdüler. Aralarında bir fark yok. La nüferriku beyna ahadin min rusuli ayetini de geçen dersin sonlarında anlatmıştık. İkincisi. Başta İshak aleyhisselamın torunları olmak üzere Hz. Musa, Hz. İsa ve diğer tüm peygamberlerin ortak bir inanç üzere oldukları hakikatini nazarlara verir. Bakara 136. Aynıymış gibi gözükebilir bu iki madde aynı değil. Bakın birinci maddede atalar var. İbrahim var, kardeşi İsmail var. Çağdaşı olan amcası sayılır işte Hazreti Lut var mesela onun altında oğlu olan Hazreti Yakup var onun altında torunu olan Hazreti Yusuf var. Bakara 136'da bunlar var bunlar var bunlara ek olarak ne var bunlara ek olarak Hazreti Musa var Hazreti İsa var. Ve diğer bütün peygamberler var. Yani öncesiyle sonrasıyla bütün peygamberlerin ortak bir çizgiyi devam ettirdikleri hakikatini Kur'an bir kez daha Hazreti İsa'nın üzerinden de bize dolayısıyla aleme bildirmiş oluyor. Üçüncüsü Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İsa'nın ve onların soyundan gelenlerin kesinlikle Yahudi ve Hristiyan olmadıkları gerçeği üzerinde durulur. Bakara suresi 140'da bu. Bakın 3 madde söyledim daha önümüzde var 22'ye tamamlayacağız. Burada parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Şu aziz kitap var ya. Yani hayran olmamak mümkün değil. Biz bu Kur'an'a aşık değiliz. Ah bir aşık olsak bu Kur'an bize bambaşka şeyler söyleyecek. Diyor ya Hazreti Osman bir gönülleriniz tertemiz olsaydı şu kitabı okumaya doymayacaktınız. Gerçekten öyle Allah bizi o noktaya getirsin. Şu kitap bizi şimdiye kadar hiç mahcup etmedi. Kıyamete kadar da etmeyecek. Hocam ne diyorsun ya bu, bu da bir cümle mi diyebilirsiniz bana? Ama bu cümleyi ben böyle avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Niye biliyor musunuz? Bakın Tevrat tarif oldu ya şu anda Yahudileri mahcup ediyor. Çünkü değiştirdikleri o şeylerle yaşanan tarih arasında inanılmaz uçurumlar var. Ama bu Kur'an bize... Darda kalabileceğimiz mahcup olacağımız insanlığın önüne çıkıp konuşacağımız zaman işte bugünkü bilimsel verilerle çatışan diyelim ki tarihi verilerle arkeolojik kazılarla bu şunla bunla bir şekilde çelişen çatışan hiçbir şey yok ve Kur'an ayrıntıya girmiyor şimdiye kadar gördük bunu. Kronoloji Kur'an'ın derdi değil tarih şudur budur o Kur'an'ın söyleyeceği bir şey değil öyle isimler üzerinde de fazlaca durmaz şunu yaptı bunu yaptı bu noktada böyle ayrıntıları da bizi ayrıntıların içerisinde de boğmaz sözün özünü verir ama olması gerekeni verir İshak Aleyhisselam'da da böyle ne anlatıyorsa öz bir biçimde söylüyor ve o öz biçimde söylediği şey İshak Aleyhisselam'ın üzerinden bize ve dünyaya verilmiş mesajlar oluyor. Dördüncüsü birçok peygambere olduğu gibi Hazreti İsa'ka da vahi ve kitap indirildiği hakikatine dikkat çekilir. Ali İmran 84. Bu maddeye dikkat edin. Çünkü biraz farklı bir şey söylüyoruz burada. Birçok peygambere olduğu gibi Hazreti İsa'ka da vahi ve kitap indirildiği hakikatine dikkat çekilir. Bizim kitaplarımızda yani temel işte bazı. Kitaplarımızda, ilmhal kitaplarımızda, bazı akayit kitaplarımızda genel anlamda kitap indirilen peygamberlerin sayısı az gösterilir. İşte sayfa indirilenler, büyük kitap indirilenler diye de bu noktada bir taksimat yapılır. Ama burada biz Kur'an'ın içerisinde bu meseleye baktığımızda şunu görüyoruz aslında vahiy indirilmeyen peygamber yok. Hepsine vahiy indiriliyor. Ve o indirilen vahiler, bazılarını Kur'an bizatihi dikkatlerimizi çekiyor ki İsmail aleyhisselamla İshak aleyhisselamla dikkat çekilenlerdir. Bazılarına ise dikkat çekmiyor. Burada aslında bizim dikkat etmemiz gereken şey şu bazı peygamberler vardır ki onlara yeni şeriatlar verilmiştir. Bazı peygamberler vardır ki onlar kendinden önceki şeriatları takip etmiştir. Ama bütün peygamberlere vahiy dolayısıyla kitap indirilmiştir. Kitap deyince aklımıza böyle bir musaf gelmesin. Yani Allah'ın vahiyine biz kitap diyoruz zaten. Özellikle bu noktada Ali İmran suresinin 84. ayetini okumak gerekir. Her şey için bir ayet veriyorum buradaki maddeler için biliyorsunuz. Bu mesele önemli bir mesele olduğu için bunun için bir ayet daha vereceğim. Özellikle Ankebus suresinin 27. ayetini de birkaç tefsirle beraber okuyun. Bu iki ayeti okuduğunuzda bu meseleyi biraz daha net bir biçimde zihninizde oturtmuş olacaksınız. Beşincisi Hz. İsa'nın o peygamberler silsilesinde nerede durduğu hakikati nazarlara verilir. Nisa suresinin 163. ayet. Bu ayet çok özel ve çok güzel bir ayet olduğu için mecburen mealini aktaracağız ama siz yine tefsirlere müracaat edeceksiniz. Diyor ki Rabbimiz bu ayette biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, Yakub'un torunlarına, İsa'yı ya ya Eyyub'a Yunus'a Harun'a Süleyman'a da vahyetmiştik sıralamayı burada gözetmiyor Kur'an niye burada bir takdim tehir etti o sizin bir araştırma konunuz olsun en son cümle şöyle bitiyor bu ayette Davud'a da zeburu vermiştik. Bunun hemen arkasındaki ayet bugün konumuzla alakadar değil ama çok önemli bir ayet o ayette bize başka bir mesaj veriyor. Rabbimiz direkt peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben diyor ki bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık bir kısmını ise anlatmadık ve Allah Musa ile de hakikaten gerçekten konuştu. Nasıl konuştu Musa aleyhisselamın derslerinde göreceğiz bunu ama bir hakikat buradan öğreniyoruz demek ki Kur'an hepsini anlatmadı peygamberlerin bir kısmını anlattı bir kısmını anlatmadı anlattıkları o anlatmadıklarının aslında özeti 124 bin ya da 224 bin diye bir sayı geçiyor ya hadislerde. O 124 binin içerisinden 28'i anlatması 28 model anlatmasıdır aslında. O 128'i anladığımızda 124 bini anlamış oluyoruz zaten. Ama bilenim ki bu ayetteki bize verilen mesaj anlatılmayan peygamberlerde var. Altıncısı Hz. İsa'k babası Hz. İbrahim'e bahşedilen ve Allah tarafından muhsinlerden olduğu beyan edilen bir peygamberdir. En'am suresi. 84. ayet. yedincisi Hazreti İsak yılların ardından doğumu melekler tarafından anne ve babasına müjdelenen bir çocuktur. Hud suresi 71 özellikle de müjde anneye geliyor ayetlerden biliyorsunuz onu çıkarıyoruz. O müjde güzel bir müjde. O müjde ile beraber gelen Hazreti İsa da hayatıyla aleme bazı müjdeler bırakıyor. Onun için gelecek dersimizin başlığı öyle olacak. Doğumu müjde olan ve müjdeleri aleme bırakan Hazreti İsa deyip birçok şeyi de o derste öğrenmiş olacağız ki o ders Hazreti İsa'kla alakalı son dersimiz olacak. Sekizincisi Hazreti İsa aynen babası Hazreti İbrahim gibi Allah tarafından üzerine nimeti tamamlanan bir peygamberdir. Yusuf suresi 6. ayet dikkat ettiyseniz tertipteki sırayı gözetiyoruz bu listede ayeti okuyalım işte böylece Rabbin seni seçecek Yusuf aleyhisselama diyor sana rüyada görülen olayların yorumunu tabirini öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi İbrahim'e ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir ve hikmet sahibidir. O nimetin ne olduğu nasıl tamamlandığı da işin ayrı bir mevzusu. Dokuzuncusu Hazreti İshak birçok peygamber gibi Allah'ın çok farklı lütuflarına mazhar olmuş bir peygamberdir. Aynı sürenin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 Babası Hazreti İbrahim'in kabul olunmuş bir duasıdır. O kadar güzel ki benim güzel kardeşlerim. İbrahim suresi 39 geçen ders bu ayeti bir başka vesileyle aktarmıştık hatırlarsanız. İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun şüphesiz Rabbim duayı işitendir diyor Hazreti İbrahim. İhtiyarlık halinde Allah ona vermiş. O bir evlat istedi Allah da verdi işte bu noktada vermeye ait de şimdi bir şey söyleyeceğim. 11. birincisi Hazreti İsa'k babası Hazreti İbrahim'den namazlarında daimi olması için dua almış bir evlattır. Dikkat buyurun. Hazreti İsa'k babası Hazreti İbrahim'den namazlarında daimi olması için dua almış bir evlattır. İbrahim suresi 40. ayette. Ne diyordu Hazreti İbrahim? Rabbi canni salati ve min zurriyeti. Rabbena ve takabbel dua. Ey Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et. Bir peygamber peygamber olacağı belli olan oğlu için bu duayı ediyorsa biz nasıl bu duadan geri durabiliriz benim güzel kardeşlerim? Bakın peygamber olacağı belli. Allah ona söylerken müjdeyi verirken o müjdeyi veriyor zaten. Ama buna rağmen bir babanın evladının duası için bir babanın evladının duası için niye bunu söylüyorum? Çünkü annelerin yandığı kadar babalar yanmıyor evlatlarının namazları için bunu duyuyoruz görüyoruz. Duyuyoruz işte annelerin derdi olmuş babaların hiç değil. baban evlat namaz kılmış namaz kılmamış. İbrahim aleyhisselamın derdi var ya derdi böyle bir duayı söylüyor ve bu dua Kur'an'a giriyor. Bu dua Kur'an'a giriyorsa herhalde de bize bir şeyler söylüyordur inşallah duyanlardan oluruz. 12. Hz. İsa ilmiyle öne çıkan peygamberlerden biridir. Geçen dersimizin serlavası neydi? Alim bir peygamber. İsa aleyhisselam müjdelenirken böyle müjdelendi. Biz Zâriyat Suresi'nin 28'inde de okuyoruz bu ayeti ama özellikle Hicr 53'te inne nübeşşiruke biğulâmin alim biz sana alim bir çocuk müjdeliyoruz diyerek meleklerin diliyle bu müjde de bu şekilde bize aktarılmış oldu. 13.'üsü Hazreti İsa babası Hazreti İbrahim'in tevhid akidesine ve tebliğ davasına sadakatinin bir hediyesidir. Meryem suresi 49. ayet. Ne olur buna da dikkat edin. Hz. İsa'k babası Hz. İbrahim'in tevhid akidesine ve tebliğ davasına sadakatinin bir hediyesidir. Meryem 49'da ne diyor ayeti hatırlayalım. İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İsa'k ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Ayet açıkça aslında onun bir hediye, bir ödül olduğunu bu şekilde beyan etmiş oluyor. 14. Hazreti İsa dünya döndükçe dillerden ve gönüllerden düşmeyecek olan bir peygamberdir. Niye bugün bizim gündemimiz Hazreti İsa buradan anlayalım. Meryem suresi 50. ayet Rabbimiz orada da diyor ki biz onlara yani birkaç peygamber saydı özellikle İbrahim ve İsa aleyhisselama rahmetimizden lütuflarda bulunduk. Hepsine de dillerde güzel ve yüksek bir övgü verdik. Diller konuştukça, dünya devam ettikçe onlar konuşulacak, onlar söylenecek, onlar anılacak. Kimisi doğru söyleyecek, kimisi yanlış söyleyecek. Ehli kitap da söylüyor, onlar yanlış söylüyor. İnşallah biz Kur'an'dan konuşunca, Kur'an'ın söylediklerini söyleyince doğruları söylemiş olacağız. Ama dünya döndükçe onların adları insanların dillerinden düşmeyecek. 15.si Hz. İsa'k, babası Hz. İbrahim'e bağışlanan, ve salih işlerde, zirvelerde olan peygamberlerden biridir. Enbiya suresi 72. ayet. Ayete ne olur dikkat edin. Ve vehebne lehu ishaqe ve yakube nafileten ve kullen cealne salihin ona İbrahim'e yani İshakı ve bir nafile olarak yani bir armağan bir bağış olmak üzere Yakub'u da lütfettik. Her birini salih insanlar yaptık. Ayet muhteşem bir ayette buraya gelmişken bir şeyi söyleyeyim. Allah'tan evlat istedi Hazreti İbrahim değil mi? Evlat isterken bizim gibi istemedi. Biz bazen yanlış şeyleri istiyoruz biliyor musunuz? Allah'ım bir tane bana evlat ver ya bir tane ver böyle demedi Hazreti İbrahim. Evlat istedi. Açtı önünü Allah bir tane istemişti aslında içinden belki öyle tutmuştu. Dilinden fazlası dökülmüyor çünkü. Allah iki tane verdi. İsmail'i verdi. Arkasından İshak'ı verdi. Yetmedi bir de arkasından Yakub'u da verdi. Yakub'un haberini aldı Hazreti İbrahim. Yakub'u görmedi ama Yakub'un doğacağını, doğacağını, isminin torununun Yakub olacağını bildi Hazreti İbrahim. Bu ne kadar güzel bir şey biliyorsunuz değil mi? Yani İshak'ın da, Yakub'un da adı Allah tarafından konulmuş biz buradan bunu çok rahat bir biçimde çıkarabiliyoruz ve burada bize bir şey öğretiyor Hazreti İbrahim duanıza tahdit koymayın Allah aşkına sınır koymayın bazen duyuyorum mesela özellikle anneler diyor oğlumun işte kızımın mürüvvetini göreyim Allah canımı alsın alır bak düğün günü alır hem de öyle dersen o sonrasında da görürsün gününü ne istersen orada Allah sana verir ya iste geniş iste Büyük iste. Çok iste ya. Allah'ın hazinesi bu kadar büyük. Şimdi evlatsızlıkla imtihan olan kardeşlerim var biliyorum. Allah onlara inşallah katından bir rahmet kapsaysın. Şöyle dua etmeyin. Bir tane ver Allah'ım yeter. Böyle demeyin ya. İsteyin. İstediğiniz kadar isteyin. Allah ne kadar takdir ederse onu verecektir. Ama koyarsanız eğer takdit ona mahkum ve mecbur olursunuz. Burada bir şeyi anlatayım. Sevdiğim bir hocam işte bu. Hicaz toprağına gittiğinde biraz zorlanarak Medine'ye varıyor. Yılları geçiyor Tebuk'ta tabi Tebuk'ta biraz zorlanınca orada bir dua ediyor. Diyor ki Allah'ım ne olur beni peygamberin şehri Medine'ye gönder oraya gideyim. Beş bin riyalden fazla da maaş istemiyorum. Gördüğümde dedi ki bak sakın böyle dua etme otuz senedir beş binden fazlası gelmiyor. Sen oraya sınır koyarsan Allah da seni öyle imtihan eder. Netice itibariyle bunlar bize de ders olsun. Niye Allah'ın hazinesine Allah'ın bu noktadaki işte o geniş ikramına ben sınır koymuş olayım. Dolayısıyla burada aslında Hazreti İbrahim'in üzerinden bunu öğreniyoruz. Burada bir şey daha var benim güzel kardeşlerim. Bu nafile kavramı var ya Türkçe'ye nereden girdiyse nasıl girdiyse bir acayip bir biçimde girdi. Biz nafileyi boş iş olarak Kullanıyoruz, Nafile işte ne yapsa nafile diyoruz. İlginçtir tevatür kavramı da böyle biliyor musunuz? Mesela tevatür şüphe olmayan söz demek aslında. Bazı yerlerde mesela tevatür işte tevatür yani ney e boş söz haşa bu şekilde kullanılıyor. Bu kavramları asli dildeki anlamları üzerine kullanmamız gerekir. Nafile boş iş demek değil nafile fazladan armağan hediye. Farz olanlar var, nafil olanlar var. Nafile nedir? Hediyedir. Bizim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimiz üzere farzın dışında yaptığımız ibadetler, ibadetlerdir. Yani gönüllü olarak yaptıklarımızdır. Burada da zaten onu görüyoruz. İshak'ı verdik, nafileten ona bir de ekstra, bir de fazlalık olarak yani bir de hediye, bir armağan olarak ne verdik? Yakub'u verdik. 16. Hz. İshak. Diğer tüm peygamberler gibi Allah tarafından hidayet önderi olarak seçilen ve hayırlı işlerin rehberi olan bir peygamberdir. Enbiya suresi 73. ayet. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık peygamberler için diyor. Ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi. 17.si Hz. İsa'k dünyada da ahirette de salihlerden olduğu belirtilen peygamberlerdendir. Ankebus suresi 27. ayet bu vurguların bizim için ne anlama geldiğini muhakkak anlıyorsunuzdur. Onlar salihse siz ancak onların yolundan giderek salihleşebilirsiniz. O izi takip eden ancak salih bir çizgiyi takip etmiş olur. Bu Kur'an'daki bu vurguların en önemli mesajlarından bir tanesi de budur. Ona İbrahim'e yani İshak'ı ve Yakup'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette salih kimselerdendir. Bu ayetin önemli olduğunu da bir başka bahis için söylemiştim size. 18. Hz. İshak. Nebilerden olan bir peygamberdir. Nebi Resul ayrımıyla alakalı İsmail aleyhisselamın derslerinde bir şeyler söyledim hatırlarsanız. Saffat suresi 112. ayet burada da diyor ki biz onu salihlerden bir nebi olarak İshak ile de müjdeledik. 19. Hazreti İshak Allah tarafından bereketlere mazhar kılınan bir peygamberdir. Saffat 113 hem ona yani İbrahim'e hem İshak'a bereketler verdik diyor Rabbimiz. Her ikisinin neslinden de hem iyilik yapanlar var hem de açıkça kendi nefsine zulmedenler de var. Acayip işte Kur'an budur bakın. Neslin önemine dikkat çekti. İbrahim'in bu noktadaki konumuna dikkat çekti. Arkasından oğlu İsa'ka ama o neslin tamamını kutsamadı. Tamamını kutsal saymadı. İçlerinden iyi olanlar da var. Nefsine zulmedenler de var. Ne anlıyoruz o zaman buradan? E mesele soy meselesi değil. Mesele yol meselesi azizim yol meselesi ya. O yolu takip edersen o babanın oğlu olmanın bir anlamı var. Yoksa Nuh'un oğlu olsan ne yazar? İşte ne yazdığını da zaten söyledi Kur'an bize. Dolayısıyla burada Kur'an bu noktada zihinler bir yere kaymasın diye olması gereken şeylere dikkat çekerek meseleyi nazarlarımıza veriyor. Yirmincisi Hazreti İsa gündemde tutulması gereken, gereken peygamberlerdendir. Saat süresi 45. ayet. Kur'anımız bizzat bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben söyler: "Wazkur ibadene İbrahim e ve İsaq ve Yakub. Kullarımız İbrahim'i, İsa'kı, Yakub'u da an." Bu vezkur kalıbını hatırladınız mı? Geçmiş derslerde özellikle İsmail Aleyhisselam'da da dikkat çektik. Vezkur geldi mi ne anlayacağız? Unutma, hatırla, gündem et, sürekli onları hatırlat, onlardan mesajlar alacağını hatırından çıkarma ve insanlığa duyur. Eğer bu vezkuru biz doğru anlasak var ya peygamberlerle dünyayı sallarız. Peygamberlerle. Peygamberlerin mesajlarıyla dünyaya İslam'ın mesajlarını ulaştırırız kim hangi kapıdan girecekse bu dine kimisi için İbrahim aleyhisselam kimisi için İsa aleyhisselam kimisi için Yakup aleyhisselam kimisi için Yusuf aleyhisselam kimisi için İsa aleyhisselam kimisi için de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç fark etmez hepsi İslam peygamberidir. Onlarla mesajını ulaştır diyor. Vezkur bu aslında bu Vezkur'un gelmesinin bir hikmeti de bu olsa gerek ki hatırlamanın mesajları gündeme taşımanın onlarla gündem oluşturmanın ne anlama geldiğini buradan anlamış olalım. Şimdi dikkat buyurun sonlara geldik çok önemli bir noktaya da geldik. Özellikle bakın o kadar işimizi de kolaylaştırıyor ki, ki Kur'an'ın bu tertip sırası sonlara gelince İşin ehemiyetine dair bazı mesajlar biraz daha farklı bir noktaya doğru taşınmış oluyor. 21. maddedeyiz. Hz. İsa hem basiretli hem kuvvetli kullardan peygamberlerden biridir. Saat suresi 45. Ulul eydi ve lebsar. Kuvvetli ve basiretli kullarımız. Ne olduğunu şimdi göreceğiz. 22. sonuncusu bu. Hz. İsa'k günahlarından arındırılmış... Allah tarafından seçilmiş ve en hayırlılar arasına dahil edilmiş bir peygamberdir. Saat süresi 46, 47 de bunu söylüyor. Ne diyor 46, 47 de? Şüphesiz biz onları, o peygamberleri, ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle, yani ahiret öncelikli bir hayat yaşadıkları için temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı ve seçkin kimselerdendir. Şimdi benim güzel kardeşlerim buradaki bu son üç maddenin son üç ayeti yani Sat suresi 45-46-47 o kadar önemli mesajlar bize söylüyor ki o kadar olur. Yani inanın ben bu hafta bu derse hazırlanırken böyle hop oturup hop kalktım yerimden ya bu kadar mı güncel bu kadar mı? Gerçekten bizim dertlerimize derman olabilecek reçeteleri sunabilir bu ayetler. Bu ayetler böyle ve biz böyle okuduğumuz zaman ancak hayatımıza bazı şeyleri taşımış olacağız. Üç ayeti bir daha okuyoruz beraberce. Kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Onlar kuvvetli ve basiretli kullarımızdandır. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip İhlaslı kimseler kıldık şüphesiz onlar bizim katımızda en hayırlı ve en seçkin kimselerdendir. Ayet bu. Çok mesajlar alırız ama temelde bu üç ayetin bize iki tane mesajı var. Bu mesajlardan birincisi şu peygamberlerin ve onların davalarını misyonlarını üstlenenlerin kuşanması gereken iki özelliğin kuvvet ve basiret olduğu gerçeği. Buradan bunu alırız peygamberlerin ve o peygamberlere iman edenlerin davalarının misyonlarının yerine getirilebilmesi için onu yapabilmeleri için ne yapmaları lazım? İki özelliği kuşanmaları lazım. İki özellik ne? Kuvvet ve basiret. Bunu aldık buradan. İkincisi peygamberlere Allah'ın nasıl lütuflarda bulunduğu hakikatini buradan öğreniyoruz. Bakın bugün Müslümanlarda da var bu yani sadece bu ehli kitaba havale edilerek işinin içinden çıkılacak bir mesele değil. Bu ikinci maddi için söylüyorum. Müslüman kendisini la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye tarif ediyor. Ben Müslümanım diyor söylediğin zaman da elhamdülillah böyle içinden gelerek hem de böyle güzel tecvidine de uygun bir biçimde söylüyor. Tamam oraya kadar hepsi güzel nasıl bir peygamber algısı var senin zihninde? O inandığını iddia ettiğin peygamberi gerçekten şu aziz kitabın sana anlattığı gibi mi sen ona inanıyorsun? Yoksa kafanda bir şeyler mi uydurarak ona peygambere iman meselesini şekillendiriyorsun? Bunu irdelediğinizde çok da güzel neticeler çıkmıyor karşınıza. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ben bu ayetlerden sahih ve selim bir peygamber algısı çıkarıyorum. Eğer hata ediyorsam beni uyarın. Yanlışın varsa deyin ki hocam hayır bu ayetlerden bunlar çıkmaz ya sen yanlış çıkardın deyin. Beni uyarın ben de düzelteyim hatalarımı. Beş tane temel madde var bu üç ayette. Biz peygamberlerin sahih ve selim bir biçimde anlaşılabilmesi için sahih ve selim bir biçimde o algının zihinlerimize oluşabilmesi için bu ayetlerden bu beş maddeyi çıkarabiliyoruz. Nedir bunlar? Birincisi şu. Allah onları bizim tam anlamıyla anlayamayacağımız bir yasaya göre seçmiştir. Biz bilmiyoruz. İnanın ki ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız söyleyin ben de öğreneyim. Allah özel bir yasaya göre seçiyor. Hadi birini seçti mesela. Onun soyunu niye seçti? Bilmiyoruz. Onu Allah bilir. Onun için peygamberler seçilmiş, seçkin insanlar. Ve onun elbette bir yasası var. Allah tabii ki bir yasaya bağlı olarak onu seçmiştir. Allah'ın yasaları Allah'a bağlamaz haşa ama Allah yasasız iş yapmaz. Muhakkak o manada da sünnetullah'ta bunun bir karşılığı vardır. Ama bunu tam olarak bazı yerlerde bir şeyler tespit edebiliyoruz. Ama tam olarak bunu tespit edebilmemiz mümkün değil. Bunu anladığımızda var ya hiçbir peygambere haset etmeyiz. E hocam sen iyi misin ya kim peygamberi haset eder ooo. Öyle hasetçiler var ki bugün de var. Adam peygamberin konumuna göz dikmiş. Açıkça bunu söylemese bile sözüyle, davranışıyla, satır aralarında söylediği şeylerle bunu çıkarabiliyorsunuz. Yani o hasetin kapısı, kapısı kapanmadı. Hiç kimse kusura bakmasın. Onun için bu birinci madde önemli. Allah onları bizim tam anlamı ile anlayamayacağımız bir yasaya göre seçmiştir. İkincisi seçtiği o hidayet önderlerine, görevlerini yerine getirebilmeleri için lazım olabilecek her türlü özelliği bahsetmiştir. Dikkat buyurun. Seçtiği o hidayet önderlerine görevlerini yerine getirebilmeleri için lazım olabilecek her türlü özelliği bahsetmiştir. O özellikler ne? Kuvvet ve basiret. Onu gördük burada. Üçüncüsü insanlığa örnek ve model olarak gösterilen o hidayet önderlerini her türlü günahtan korumuştur. Allah korunmuş peygamberlerini İsmet sıfatı işte budur zaten eğer kalkıp peygambere siz ya o da bir beşerdi işte şöyle yapmıştır böyle yapmıştır deyip günah atfediyorsanız haşa onun ismet sıfatına aykırı şeyler söylüyorsanız buradaki şeyi anlamamışsınız. Evet peygamberler hatalar işlediler o hatalara biz zelle diyoruz biliyorsunuz zelle nedir sürçmedir ama hiçbir hata hiçbir peygamberde hata olarak kalmadı. O hata düzeltildi. Allah onu düzeltti. Orada bir şey varsa Allah onu düzeltti. Bu bütün peygamberler için geçerli. En son peygamber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içinde geçerli. Dördüncüsü günahlardan korunan o seçkinler insanlığın en hayırlıları olmuştur. E ancak hayırda en hayırların arkasından kazanılır malum. Beşincisi zaten bunu söylüyor. Hayırı elde etmek isteyenlerin... Kesinlikle onları takip etmeleri gerektiği insanlığa duyurulmuştur. Bakın beş tane özellik çıkardık bu üç ayetten sahih ve selim bir peygamber algısını oluşturmak için. Şimdi benim güzel kardeşlerim saat suresinin 45. ayette nazara verilen iki husus vardı ya bir daha dönelim ona ümmetin kaybettiği iki büyük değer. Çünkü bu iki büyük değer Ulul eydi vel efsar", kuvvetli ve basiretli saat suresinde. Ne öğreniyoruz buradan? Nübüvvet ve risalet için iki şey gerekli. İki şey olmazsa nübüvvet ve risalet tam anlamıyla ikame edilmiyor. Nübüvvet ve risaletin Allah'ın istediği gibi olabilmesi için o seçilen peygamberlerde kuvvet ve basiret olacak. Şimdi nübüvvet ve risalet bitti. Bitti. Hatemen iş kapandı. Ama devam eden iki görev var. Onlar ney? Hilafet ve imamet. Bu iki görev devam ediyor. Bu iki görevin de yerine gelmesi için ne lazım? Kuvvet ve basiret. Eğer yoksa kuvvet ve basiret hilafette yok, imamette yok kusura bakmayın. Ve bugün ümmet bu iki şeyi kaybettiği için yeryüzünün imar faaliyetleri, yeryüzünün mamur kılınması, Allah'ın arzında Allah'ın hükmünün icra edilmesi, Allah'ın dünyasında Allah'ın istediği gibi bir dünyanın kurulmasının önü, Kapandı neden kapandı çünkü kuvveti kaybettik ve basireti kaybettik biz kaybettiğimiz için zalimler çıktı sahneye biz sahneden çekildiğimiz için zalimler gasp ettiler bunu anlayın zalimler zalimlerin güçlerinden dolayı bunu yapmadılar ne olur bunun farkına varalım bunun farkına varmazsak eğer bu meseleyi anlayamayız zalimin sesi zalimin gücünden kaynaklanmıyor mazlumun aciziyetinden kaynaklanıyor mazlum aciz olduğu için zalimin sesi çıkıyor mazlum da yani yeryüzünün varisleri kılındı biliyorsunuz mazlumlar mazlumlar bu noktada kuvveti ve basireti kaybettiler kaybettikleri içinde Allah bizi zalimlere musallat kıldı zalimleri başımızın üstünde bu noktada farklı farklı şeylere ne yazık ki düçar etti onun için bunu bir kere daha zihnimizde netleştirelim benim güzel kardeşlerim Vakit geçti ben de fazla yormayacağım sizi ama bunu söylemem lazım ki bununla bitirmiş olayım. Allah en temel yasaları koydu. Temel yasalar belli. Allah yasaları koydu burada. Toplumsal bütün yasaları, ferdi bütün yasaları, ailevi bütün yasaları, yönetime ait bütün yasaları biz buradan okuyoruz. Bütün yasalar burada. Allah bu noktada da iki yasayı koydu burada. Nedir o? Birbirinize düşerseniz kuvvetiniz gider. Yasa var mı burada? Var. Nerede? Enfal suresi 46. ayette. Allah'ın nuru ile hadiselere bakmazsanız basiretiniz kapanır. Bunu da söyledi mi Kur'an? Yasayı koydu mu burada da koydu. Nerede? Araf suresi 203'te. İki yasaya da dikkat edin. Birbirinize düşerseniz kuvvetiniz gider. Enfal 46. Allah'ın nuru ile hadiselere bakmazsanız basiretiniz kapanır. Bak A Araf suresi 203. ayet. Allah'ın nuru nedir? Allah'ın nuru bu. Bu vallahi bu. En nur olan Allah bunun adı kitabın münir. Bu kitabın müniri bize ulaştıran elçinin adı da siracen münir. Bunları da Kur'an'dan öğreniyoruz. Nur nedir? Işıktır değil mi? Şimdi biz görebilmemiz için ışığa ihtiyacımız var. Şu anda lambalar sönsün elektrik kesilsin. Karanlık olsun gözümüz hiçbir işe yaramaz. Göz var ama ışık olmadığı için göremeyiz. Şu anda göremiyoruz. Körüz. Kusura bakmayın. Göremediğimiz için de Dostu düşman, düşmanı dostan ne diyoruz? Göremediğimiz için yılanı dost sarı, zannediyoruz ve yılana sarılıyoruz. Göremediğimiz için maskelerin arkasındaki asıl yüzleri göremiyoruz ve kandırılıyoruz. Vatan diyoruz kandırılıyoruz. Millet diyoruz kandırılıyoruz. Sakarya diyoruz kandırılıyoruz. Kur'an diyoruz kandırılıyoruz. Allah diyoruz kandırılıyoruz. Kandırılıyoruz ya kandırılıyoruz. Niye basiret yok? O nurla bakamıyoruz. Allah'ın nuruyla bakamadığımız için kandırıyoruz Ve kandırıldıktan sonra aradan bir müddet geçiyor eyvah edeyim diyoruz dizimize vuruyor. Ya bu seferde kandırıl. Eminim saftır ne olacak kandırılacak. E tamam böyle dersen 250 sene daha bu türküyü yeniden söylersin. Bizim yeniden bu yasalara dönmemiz gerekiyor. Eğer Allah kuvvet ve basiret dediyse bu kuvveti elde edeceğimiz yolu da gösterdi bize. O basireti elde edeceğimiz ve koruyacağımız yolları da gösterdi bize. Yapmamız gereken o yollardan yürüyüp işi selametle nihayete erdirmektir. Biz Zaferden sorumlu değiliz. İktidar, güç, mal, mülk, menfaat bu hesaba girmez hiçbir mümin. Bu Allah'ın ikramıdır. Verir vermez farklı bir yere sevk onun bileceği iştir. Ama benim işim belli. Benim işim hilafet, benim işim imamet. Ben bu görevlerimi yerine getirmek için de bunlara ihtiyacım var. Allah bunları anlayanlardan bu şuuru donananlardan ve bunun gereğini yerine getirenlerden hepimize eylesin. Hiç değilse şu gelen rahmet mevsiminde üç aylarda şunların üzerinde biraz tefekkür ederek kaybettiğimiz değerlere yeniden Cenab-ı Hak bizleri kavuşturmuş olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed ve ahir-i davane hamdulillahi rabbil alemin el-Fatiha.